Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi <Sessizlik> nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela Ve eşhedü en la la ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve hadis kitabullah ve hayral hadihi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatatuha bi kulli muhtesatin bid'a ve kulli bidatin dalale ve kulli dalalatin fi'n nar. Tefsir dersimizde Ahkaf suresinin 15. ayetinden devam ediyoruz. Allah azze ve celle mealen şöyle buyurmuştur. Biz insana anne ve babasına iyilikte bulunmasını tavsiye ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu. Onun taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet güçlü çağını ayırıp 40 yıla ulaşınca dedi ki Rabbim bana anne baba anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et ve soyumdan gelenleri de salih kimseler kıl. Gerçekten ben tevbe edip sana yöneldim ve gerçekten ben Müslümanlardan. Evet bu ayetle Allah Azze ve Celle bir duada öğretmiş oluyor bize. Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve eyallan Resulü. Güzel arkadaşlık yapmama insanların en layık olanı kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annendir buyurdu. Sonra kim dedi Resulullah sonra annendir buyurdu. Adam sonra kim dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra annendir buyurdu. Sonra kimdir deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra babandır buyurdu. Bunu Bukhara ve Müslim rivayet etmişlerdir. Abdullah bin Amr bin El As radıyallahu anh, bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve cihad için izin istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annen baban hayatta mı buyurdu? Adam evet dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ikisi hakkında cihadet buyurdu. Bunu da Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen diğer bir rivayet. Nebi aleyhissalatü vesselam buyurdu ki ana babası veya ikisinden biri kendisinin yanındayken yaşlandığı halde cennete giremeyenin burnu yerde sürtülsün, burnu yerde sürtülsün sonra yine burnu yerde sürtülsün. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Musa bin saat babası Sa'd bin Evi Akkas r.a. rivayet ediyor. Kur'an'dan bazı ayetler onun hakkında inmişti. Sa'd'ın annesi dininden dönmedikçe ebediyen onunla konuşmayacağına ve yiyip içmeyeceğine yemin etti. Dedi ki, sen Allah'ın annenle babanı sana vasiyet ettiğini söylüyorsun. Ben senin annenim. Sana bunu ben emrediyorum. Annesi üç gece bekledi hatta yorgunluktan bayıldı. Bunun üzerine Umare denilen bir oğlu, Kalkarak ona su verdi. Annesi sağda beddua etmeye başladı. Bundan sonra Allah Azze ve Celle şu ayeti indirdi. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Lokman suresi 15. ayet. Bunu Müslim ve bu Yala rivayet etmişlerdir. Yani anne babaya itaatin de yani her meselede olduğu gibi halka -ha, isyan olan bir usta mağluka itaat yoktur. Ee, anne baba Şayet Allah'a isyan olan bir şey isterlerse bu konuda da itaat söz konusu değildir. Mücahit Katade ve Hasan el-Basri dediler ki, kurhen kelimesi güçlük manasındadır. Abdullah bin Abbas radıyallahu da eşut dehu, yani güçlük çağı kavli, güçlü çağı, kuvvetli çağı kavli 33 yaşına gelmesidir. İstivası 40 yaşına gelmesidir. Allah'ın oğlunu mazur gördüğü yaş ise 60 yaşına gelmesidir. Evet, burada başka bir fıkhi açı daha var ayette. İbn-i Abbas radıyallahu şöyle anlatıyor. Kadın 9 ayda doğurduğu takdirde 21 ay emzirmesi yeter. Yani tam 2 sene değil de 21 ay, e, ay emzirmesi yeter. 7 ayda doğurmuşsa 23 ay emzirmesi. 6 ayda doğurmuşsa tam 2 sene emzirmesi yeter. Çünkü Allah Teala taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır buyurmuştur. Abdurrahman bin Avf Radyalan'ın azadlısı Ebu Ubeyde dedi ki, 6. ayında doğum yapan bir kadının davası Osman Radyalan'a getirildi. Yani kadın 6. ayda doğum yapmış, zinadan şüpheleniyor yani onun hakkında. Osman Radyalan bize, bana bir kadın davası getirildi ki gördüğüm kadarıyla kötü bir şey işlemiş dedi. Ancak İbn Abbas Radyalan'a, kadın şayet emzirme süresini tamamlarsa hamilelik süresi de 6 ay olur deyip, onun taşınması ve sütten kesilme süresi 30 aydır ayetinde okudu. Osman Radyalan bunun üzerine kadına bir ceza vermedi. Evet bunu Abdurrazak Musannef'inde rivayet etmiştir. Nafi bin Cübey'den gelen rivayette İbn Abbas Radyalan'ıma dedi ki 6. ayında doğum yaptığı için Ömer Radyalan'a getirilen bir kadının davasında ben de vardım. Oradakiler kadının böylesi bir sürede doğum yapabileceğini kabullenmediler. Ben Ömer Radyalan'a kadına neden zulmediyorsun dediğimde Ömer Radyalan nasıl zulmediyorum diye sordu. Dedim ki şu ayetleri oku. Onun taşınması ve sütten kesilmesi süresi 30 aydır. Ahkâf 15. Ve anneler çocuklarını tam 2 yıl emzirirler. Bakara 233. Ayette havil olarak ifade edilen süre ne kadardır Ne kadardır dediğimde Ömer radıyallahu anh 1 yıl dedi. Ona 1 yıl kaç aydır diye sordum. 12 ay dedi. Dedim ki o zaman tam 2 tam yıl 24 ay eder. Allah Teala da hamilelik süresini dilerse kısa 6 ay yani dilerse de uzun tutar. Bunun üzerine Ömer radıyallahu aklı buna yattı. Bunu da Abdur Razak yine musannefinde rivayet etmiştir. 16. ayet İşte bunlar yaptıklarını en güzeliyle kabul ettiğimiz, cennetlikler arasında kötülüklerini affettiğimiz kimselerdir. Onlara vaat olunan doğru bir vaattir. 17 O kimse ki anne ve babasına öf ikinize Benden önce nice nesiller gelip geçmişken beni çıkarılmakla mı tehdit ediyorsunuz? Yani kovmakla mı tehdit ediyorsunuz dedi. O ikisi Allah'a yakararak yazık sana, iman et. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi haktır. O ise der ki bu geçmişlerin masallarından başkası değildir. Yusuf bin Mahek anlatıyor. Muaviye bin Ebi Süfyan radiyallahu Mervan bin el-Hakem'i Hicaz'a vali yapmıştı. Bir gün Mervan bir hutbe verdi ve hutbesinde Yezid bin Muaviye'yi anmaya, babasından sonra ona biat edilmesi yönünde konuşmaya başladı. Abdurrahman bin Ebu Bekir Mervan'a karşılık bir şeyler söyleyince Mervan onu yakalayın emrini verdi. Ancak Abdurrahman ablası Ayşe Radiyallar Han'ın evine girince askerleri onu yakalayamadı. Mervan Abdurrahman hakkında, bu adam Allah Teala'nın kendisi hakkında anne ve babasına "Öf ikinize benden önce nice nesiller gelip geçmişken ben çıkarılmakla mı tedd ediyorsunuz?" dedi buyurdu. Kişidir dedi. Ayşe radıyallahu ha perde arkasından Allah Teala benim masumluğumu bildiren ayetler dışında hakkımızda hiçbir ayet indirmedi dedi. Bunu Buhari rivayet etmiştir. Katade dedi ki: Etadan en ukhraca kavli ölümden sonra diriltilmemle mi Beni tehdit ediyorsunuz demektir. Sonra anne babasına isyan eden facir ve kötü bir kul anlatılmaktadır. El Basri dedi ki, ayette bahsedilen kişi anne ve babasına isyan eden, yeniden dirilişi yalanlayan facir bir kafirdir. Yani burada çıkarılmakla diye tercüme ettiğimiz kelime bu. Yani kasteliler demek ki yeniden diriliş. Beni yeniden dirilişle mi korkutuyorsun? Hani gidip de gelen mi var? Yani bu demek ki her nesilde bu inkarcıların söyleyecekleri sözler olacak. 18. İşte bunlar cinlerden ve insanlardan kendilerinden evvel geçmiş ümmetler içinde aleyhlerine söz hak olmuş kimselerdir. Yani azabı hak etmiş kimselerdir. Gerçekten onlar ziyana uğrayanlardır. Katade dedi ki Hasan el Basri cinler ölmezler deyince ona bu ayeti söyledim. Abdullah bin el-Haris dedi ki cinler ölürler lakin şeytana bir şey olmaz. O daima taza kalır. Yani burada e, cinlerin e, yani kafir cinlerin önder olan iblis o ölmez ama yani Hasan el de herhalde bunu kastediyordur. Ama e, diğer cinlerin ölümü söz konusudur. Burada bu ayette de buna işaret var. Yani cinlerden ve insanlardan kendilerinden evvel geçmiş ümmetler. Yani onlarında da ölüm söz konusudur. Ama iblise kıyamet gününe kadar Müllet verilmiştir. Ayetle sabit olduğu üzere. 19. Her biri için yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Öyle ki amelleri kendilerine eksiksizce ödensin ve onlar zulmede uğratılmazlar. Abdurrahman bin Enum dedi ki, cinler üç sınıftır. Bir sınıfı için sevap ve ceza söz konusudur. Bir sınıfı havada ve yeryüzünde uçarlar. Bir sınıfı da yılan ve köpek suretine bürünürler. İnsanlar da üç sınıftır. Bir sınıfı Allah Teala kıyamet günü arşının gölgesinde gölgelendirir. Bir sınıf hayvan gibi hatta daha da aşağılıktır. Bir sınıf ise insan suretinde ama kalpleri şeytan kalbidir. Yani demek ki insanlardan öylesi vardır ki e, görünüşte sen onu insan zannedersin, insan gibi muamele edersin ama onun kalbi bir şeytan kalbi gibidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazı, kendisinden sonra gelecek bazı yöneticiler hakkında dahi bu tabiri kullanıyor. E, kalpleri şeytan kalbi gibi ya, e, kalpleri mecus kalbi gibi olan diye. Görünüşte e, insandır ama e, şeytan onların kalplerine tam bir takgüm ettiği için iyilik nedir bilmezler. İyilikten anlamazlar. Böylesi de vardır insanlar arasında. Yani bu bir sınıf hayvanlar gibi ve hayvanlardan daha aşağılık olan da bundan farklı bir sınıf. Evet. Bu rivayette bu şekilde anlasılır. Ebu Sâlebi el-Huşeni radıyallahu anh'ta rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cinler üç sınıftır. Bir sınıfı kanatlı olup havada uçarlar. Bir sınıfı yılanlar ve köpekler şeklindedir. Bir sınıf da yalnız kalır ve göç ederler. Aleykümselam. Evet, bunu da hakim Müstedrek'te, hakimut tirmizi nevadil lusulle, beyhaki el esma ve sıfatla Ebu Şeyh ve başkaları sayısına da divayet etmişlerdir. 20. İnkar edenler, ateşe arz olunacakları gün, siz dünya hayatınızda bütün güzellikleriniz ve zevklerinizi yok ettiniz. Onlarla yaşayıp zevk sürdünüz. İşte yeryüzünde haksız yere büyüklenmeniz ve fasıklıkta bulunmanızdan dolayı, bugün alçaltıcı bir azab ile cezalandırılacaksınız. Katade dedi ki, siz de biliyorsunuz ki, Bazıları bütün güzel şeyleri henüz dünyadayken yiyip bitirdiler. Ancak kişi elinden geliyorsa bu güzel şeyleri ahiret için bıraksın. Abdurrahman bin Ebi Leyla dedi ki, Ömer bin El-Hattab radiyalarına Irak'tan bazı insanlar geldi. Onların en güzel yemeklerden doyasıya yediklerini görünce şöyle dedi. Ey Iraklılar şayet isteseydim sizin yaptığınız gibi bana da en güzel yemekler hazırlanırdı. Ancak ahiretimizde bunlar bulmak için dünyadayken uzak duruyoruz. Sonra Ömer Radyalan bu ayeti okudu. Yani dikkat edin bu helal olan yiyeceklerden uzak durmak hakkında. Daha bir de e, haramdan e, sakınmayanlar var. E, helal e, yiyeceklerde bile işte e, kişinin her camın istediğini, hiç e, bir sınırlama olmaksızın yiyip içmesi bu şekilde e, hoş görülmeyen bir durumdur. Çünkü insan nefsini böyle şeylere alıştırırsa, yani dünya nimetlerini e, karşı sınırsız bir şekilde alıştırırsa, ee, imtihan edildiği zaman haram şeylere meyleder. Yani bu yiyecek hakkında da olabilir. Bu başka türlü şeyler hakkında da olabilir. Yani zühd dediğimiz olay e, hatta vera yani e, helal olsa dahi bazı şeylerden nefsi alıkoymak, çok uyumaktan yani kişinin kalbini dünyaya, dünya rahatına bağlayan, işte cihattan geri kalmasına sebep olacak şeylerden e, biraz kısarak alıştırması, az uyumak az yemek, az konuşmak. Yani konuşma konusunda da insan diline sınır koymazsa, e, konuşma zamanla onu, batıl olan şeyleri de konuşmasına kapıyı aralayacaktır. Mücahit Raymullah dedi ki, ayetin anlamı şöyledir. Dünyada yeryüzü üzerinde Rabbinize karşı büyüklendiniz. İbadeti Allah'a halis kılmaktan, emrine ve yasayına kulak vermekten haksız yere yüz, yüz çevirdiniz. Yani Rabbinizin size mübah kılmadığı, izin vermediği şekilde büyüklendiniz. Ona itaat etmeye muhalefet ederek ve isyan ederek fasıklık yaptınız. Ebu Ureyir radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, Allah cennet ve cehennem yaratınca Cibril'i gönderdi ve cennete git ve cennettikler için orada hazırladıklarıma bak buyurdu. O da geldi ve ona baktı. Allah'ın cennetlikler için hazırladığı şeyleri gördü. Geri dönüp dedi ki, İzzetine yemin ederim, cenneti içten herkes ona girer. Bunun üzerine onun hoşa gitmeyen şeylerle örtülmesini emretti. Cibril'e ona git ve cennetlikler için orada hazırladığım şeylere yine bak buyurdu. O da baktığında hoşlanılmayan şeylerle örtüldüğünü gördü ve geri döndü. Dedi ki, izletine yemin ederim, oraya hiç kimsenin girmeyeceğinden korktum. Yani e, cennetin önünde öyle engeller konulmuştur ki, öyle imtihanlar konulmuştur ki, Oraya e, cennete kimsenin girmeyeceğinden korktum. Yani herkes peşin olan dünya hayatında e, bir şeyleri talep ederek imtihanların e, zorluğuna katlanmak istemeyecek. Yani burada cennetin örtülmesiyle kastedilen dünya hayatındaki imtihanlardır. E, yine Allah Azze ve Celle cenneme git ve ona bak ve cehennemlikler için orada hazırladığım şeylere bak buyurdu. O da gidip cehenneme ve cehennemlikler için orada hazırlanmış şeylere baktı onun birbiri üzerine binmiş olduğunu gördü. Geri döndü ve dedi ki izzetine yemin ederim onu işten hiç kimse oraya girmez. Yani e, cehennemin o vaziyetini bir insan işitse bilse idrak etse bunu kesinlikle cehenneme girmemek için elinden geleni yapar. Yani cehennemden kaçınmak kolay bir şey olur o zaman dedi. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle cehennemin arzu edilen şeylerle kaplanmasını emretti. Cibril tekrar bakıp döndüğünde şöyle dedi İzzetine yemin ederim hiç kimsenin oraya girmeden kurtulamayacağından korktum yani onun önüne öyle cazip şeyler kondu ki insanların tabiatları buna edecek ve e, ondan sakınamayacaklar bundan korktum diyor yani cennet ve cehennem konusunda Allah azze ve celle imtihanını bu şekilde yapmıştır. Bu hadisi Ahmet, Hakim İbn-i Ban, Ebu Davud, Tirmizi Nesai ve Ebu Yala Hasen-i Sinaf'la rivayet etmişlerdir. 21. Adın kardeşlerini de hatırla. Kardeşini de hatırla. Onun önünden ve ardından nice uyarıcılar gelip geçmişti. Hani o ahkaftaki kavmini Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Gerçekten ben sizin için büyük bir günün azabından korkarım diye uyarmıştı. Surenin adını aldığı ayet budur. Yani burada geçen ahkaf kelimesidir. Mücahit dedi ki ahkaf Hisma bölgesinde bir kayalığın adıdır. Katade dedi ki bize anlatıldığına göre at kavmi Yemen'de denizden yüksek, kumluk ve eşşehir denilen bir yerin halkıdır. Etta Hak dedi ki Allah Teala'nın gönderdiği bütün nebiler insanları Allah'a kulluğa davet etmişlerdir. Burada da Allah'a kulluğa bir davet var. Yani Allah'a kulluğa davet derken, mesela bazı meallerde genellikle yanlış tercüme ediliyor. Mesela Nisa 36. ayetiydi galiba. İşte Allah'a ibadet edin, Allah'a kulluk edin, O'na ortak koşmayın. Bu şekilde meallendiriliyor. Doğrusu Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin. Çünkü insanlar ilk söylediğim şekildeki meali, Aldığı zaman çok yanlış bir meal değil yani cümle kalbi olarak ama... insanlar bundan şöyle bir şey algılıyor. İşte Allah'a ibadet et, Allah'a ibadet ettiğin takdirde Allah'a ortak koşmuş olmaz. Yani ibadet etmemek Allah'a ortak koşmaktır. Böyle anlaşılıyor. Halbuki ortak koşma Allah'a ibadet eden, Allah'a iman eden kimseler için söz konusudur. İbadetinde ortak koşma. Yani... Ee, İbadetin emredilmesi ayrı bir olay. O ibadette Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak ise ayrı bir olaydır. İşte peygamberler bu ortak koşmadan ibadet etme esas üzerine gönderilmişlerdir. Evet, meallerde bu manalar bazılarınca dikkat edilmeden yapıldığı için yanlış anlamalara da sebep olabiliyor bunlar. 22. ayet dediler ki sen bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi geldin? Şu halde eğer doğru söylüyorsan tehdit ettiğin şeyi bize getir. Yani o bize uyardığın azabı eğer doğru söylüyorsan hadi getir başımıza. 23 dedi ki ilim ancak Allah katındadır. Yani o azabın ne zaman geleceği ancak Allah katında bilinir. Ben size gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Ancak sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. 24 derken onu vadilerine doğru yönelerek gelen bir bulut şeklinde gördükleri zaman, yani o azabın alametini gördükleri zaman, bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur dediler. Hayır, o kendisi için acele ettiğiniz şeydir. Bir rüzgardır ki onda çok acıklı bir azap vardır. i̇bn Abbas radyalarına bu ayette geçen ağrı kelimesi bulut demektir demiştir. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzının içi görülecek kadar güldüğünü görmüş değilim. Onun gülmesi tebessümden ibaretti. Bir bulut veya rüzgar gördüğü zaman da bunun etkisi hemen yüzüne yansırdı. Bir defasında ona, ey Allah'ın Resulü, insanlar bir bulut gördükler zaman yağmur da getirir ümidiyle sevinirler. Oysa bakıyorum da sen bulut gördüğün zaman bundan hoşlanmadığın yüzünden anlaşılıyor dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ayşe, Gelen bulutta azabın da bulunmadığından emin olamıyorum. Bir kavim rüzgarıyla azaplandırıldı. Kavim azabı gördüğü zaman bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur demişlerdi. Yani bu ayete de işaret ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. <gülüyor> Ayşe radıyallahu anh'a'dan diğer bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şiddetli bir rüzgar gördüğü zaman şöyle derdi. Allah'ım senden bu rüzgarın hayırlarını Getirdiği ve gönderildiği şeylerin hayırlısını dileriz. Bu rüzgarın şerrinden, getirdiği ve gönderildiği şeylerin şerrinden de sana sığınırız. Hava bulutlu olduğu zaman da yüzünün rengi değişir, içeri girip çıkar, ileri geri hareket eder, yerinde duramazdı. Bu bulut yağmur yağdırdığı zaman da rahatlardı. Bir defasında ona bunun sebebini sorduğumda şöyle buyurdu. Bilmiyorum, belki de at kavminin bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur diye yanılmalar gibi azap getiren bir bulut olabilir. Bunu Müslim, Tirmizi, Nesai, Sünur Kübra'da ve i̇bn Mace rivayet etmişlerdir. i̇bn Abbas radiyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Allah semadan hiçbir damla su indirmez ki meleğin elinde bulunan bir ölçüyle inmiş olmasın. Yine Allah hiçbir rüzgar göndermez ki meleğin elinde bulunan ölçüyle esmiş bulunmasın. Ancak Nuh tufanı olduğu gün suya Meleğin kontrol dışında inme izni verilmiştir. Bu sebeple sular taşıp dağları açmıştır. İşte Allah Teala'nın Biz tufan kopup sular taştığı zaman sizi geminde taşıdık. Hakk'a 11. ayeti de bunu ifade etmektedir. Yine Ad kavminin helak olma gününde rüzgara meleğin kontrolü dışında esme izni verildi. Ve rüzgar hatta aşan bir şekilde esti. İşte Allah Teala'nın At kavmi de uğultu çıkaran çok soğuk ve azgın bir rüzgarla yok edildi. Hakk'a 6. ayeti de bunu ifade etmektedir. Bunu Ebu Şeyh Azamette Hasan Bir Sınat'la rivayet etmiştir. 25. ayet Rabbinin emriyle her şeyi yerle bir eder. Böylece meskenlerinden başka hiçbir şey görünmez oluverdi. Biz günahkarlar topluluğunu işte böyle cezalandırırız i̇bn Abbas radıyallahu anhadan gelen rivayette Allah Teala Ad kavminin üzerine ancak bu yüzüğümün kalınlığından bir rüzgar göndermişti. Yüzüğünü gösteriyor. Ancak bu kadar bir delikten gelen böyle bir rüzgar göndermişti. Yani bununla helak olmuşlardı. Estütti dedi ki Ad kavmi Yemen'deki kumsallarda yaşıyordu. Hud aleyhisselam onlara geldi ve Kur'an'da kıssas anlatıldı gibi onlara öğüt verip hatırlattı. Onlar ise inkar ettiler ve azabın kendilerine gelmesini istediler. Yani aslında inanmadılar. Ad kavmi küfrettiği zaman onlara yağmur kıtla isabet etti. Bundan dolayı şiddeti sıkıntıya uğradılar. Hud aleyhisselam Allah'ın onlara kısır rüzgar göndermesi için beddo etmişti. Yani aşılayıcı olmayan, yağmuru olmayan, bereket olmayan bir rüzgar ile beddo etmişti. Bu rüzgar ağaçları aşılayıcı olmayan rüzgardır. Rüzgar onlara yaklaşınca rüzgarın deve ve adamları gök ve yer arasında savurduğunu gördüler. Yani işte bugün hortum Şeklinde gördüğümüz bir fırtına. Bunun üzerine hemen evlerine koştular. Evlere girdiklerinde rüzgar da girip onları orada helak etti. Sonra onları evlerinden çıkardı. Nas'un müstemir gününe isabet ettiler. Nas şum demektir. Yani bereketsizlik demektir. Müstemir ise azabın devam etmesidir. Yedi gece sekiz gün uğradığı her şeyi savurdu. Evet bunu Taberi ve İbn-i Hatim rivayet etmişlerdir. 26. Andolsun size vermediğimiz imkanları onlara vermiş idik. Onlara işitme, görme ve gönüller verdik. Ancak ne işitme, ne görme ve ne de gönülleri kendilerine herhangi bir şey sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlardı. Allah'a geldikleri şey onları çepeçevre kuşattı. i̇bn Abbas radıyallahu anh diyor ki, velakat مَكَنَّاهُمْ فِي مَا اِمْ مَكَنَّاهُمْ فِيهِ kavli sizlere vermediğimiz imkanlara onlara vermiştik manasındadır demiştir. Katade dedi ki o kavme verilen imkanların size verilmediği haber veriliyor. Yani işte mesela bizim asrımızdaki insanlar sanki teknolojide en son noktaya geldik şey neler? Öncekilerde hiç olmayan şeylere, imkanlara sahip olduk zannederler. Fakat helak olan kavimlerde bu gibi imkanlar bakımından Bizlerden çok daha fazlası onlara verilmiş oldu. Fakat onlar bu ellerindeki imkanlarla şımardılar. Allah'ı inkar etmeye kalktılar. Peygamberlerin davetinden yüz çevirdiler. Ve Allah onları sıfıra indirdi. Yani o bütün teknolojileri, imkanları da yerle biri oldu. 27. Ant olsun biz çevrenizde bulunan ülkelerden bir kısmını helak ettik ve belki dönerler diye ayetleri çeşitli şekillerde açıkladık. 28. Bu durumda Allah'ı bırakıp yakınlık için edindikleri ilahlar, onlara yardım etselerdi ya, hayır onlar kendilerinden kaybolup gittiler. Bu onların yalanları ve uydurduklarıdır. 29. Hani cinlerden bir grubu, Kur'an'ı dinlemek üzere sana yönetmiştik. Böylece onun huzuruna geldikleri zaman dediler ki, kulak verin. Sonra bitirince kendi kavimlerine uyarcılar olarak döndüler. İbn-i Abbas radiyalarına şöyle anlatıyor. Onlar Nusaybin halkından olan dokuz kişiydi. Nusaybin cinleri denilen kimseler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları kavimlerine elçi olarak tayin etti. İbn-i Mesud radıyallahu anh ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem batın Nahle'de Kur'an okuyorken cinler indiler ve onu içtince susun dinleyin dediler. Onlar dokuz kişiydiler ve içlerinden birinin adı Zevbe'a yani idi. Bu konuda Allah azze ve celle Ahkaf suresinin 29-32. ayetlerini indirdi diyor. Kata deraym Allah kulak verin kavli hakkında cinler topluluğu kulak vermedikçe akl edemeyeceklerini anladılar. Yani hani can gözül can kulayla dinlemek derler ya böyle bir durum olmadıkça akl edemeyeceklerini anladılar. Mesluk'tan gelen rivayette İbn Mes'ud'a dalana şöyle sordum diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cinlerin Kur'an dinlemeye geldikleri gecede onların geldiğini kim haber verdi? Dedi ki onların geldiğini bir ağaç haber verdi al dedi ki İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle sordum. Cinlere Kur'an okudun gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sizden biri var mıydı? i̇bn Mesud şöyle dedi. Hayır ama bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberken onu kaybettik. Kendisine bir şey yapıldı veya kaçırıldı yahut bir suikaste uğradı diye düşünmeye başladık. O gece bir topluluğun geçirebileceği en kötü bir geceyi geçirdik. Ancak sabah olduğunda onu Hira tarafından gelirken gördük. Kendisine gece vakti yaşadıklarımızı anlattığımızda şöyle buyurdu. Cinlerin davetçisi bana geldi. Onunla beraber gittim ve onlara Kur'an'ı okudum buyurdu. Sonra bizleri götürüp onların ve ateşlerinin izlerini gösterdi. Cinler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme azıklarından sordular. Yani yiyeceklerinden sordular. Kendileri Cezire cinlerinden idi. Yani Nusaybin cinleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Et bakımından bol etli olarak elinize geçen, üzerine besmele çekilmiş her kemik sizin ağzınızdır. Her türlü tezek ve ters de, yani hayvanların dışkılarda hayvanlarınızın yiyeceğidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözünü şöyle sürdürdü. Bu iki madde ile taharetlenmeyiniz. Çünkü onlar cin kardeşlerinizin yiyeceğidir. Yani birisi cinlerin kendilerini yiyeceği, diğeri de cinlerin hayvanlarının yiyeceği. Bu sebeple kemikle ve tezekle isince etmek yasaklanıyor. Bunu Müslim ve başkaları rivayet etmiştir. Ebu Hureyre'den gelen rivayette, kendisi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme abdest alması ve ihtiyaç gidermesi için eşya taşıyordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i takip ettiğinde kim o diye buyurdu. Ebu Hureyre, ben Ebu Hureyre dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana taharetlenmek için taşlar getir, kemik ve tezek getirme buyurdu. Ebu Hureyre anh dedi ki, Elbisemin bir tarafında ona taşlar getirdim. Onları yanına koydu. Sonra ben geri döndüm. İhtiyacını bitirene kadar yürüdüm. Dedim ki, kemik ve tezeyin neyi var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O ikisi cinlerin yiyeceğidir. Musa bin cinleri bana geldiler. Onlar neyi cinlerdi? Bana azıkları hakkında sordular. Allah Teala'ya onların bir kemik veya bir tezeyin onlar için bir azık olması hususunda dua ettim. Bunu da Bukhara ve başkalar rivayet etmiştir. Mücahit dedi ki, Cinlerden rasuller yoktur. Rasuller ancak insanlardandır. Yani bu rasullerin uyarısı cinleri de kapsar. Sonra şu ayeti okudu. Sonra bitirince kendi kavimlerine uyarcılar olarak döndüler. Ahkaf suresi 29. ayet. i̇bn Abbas radıyalanmadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlara ve cinlere her kırmızı ve siyaha gönderildim. Bunu Ebu Naim, Delail'de Bezzar, Bukhari Tarvül Kebir'de Beyhakî, hem Sünen'de hem Delal-ül Nübüvvet'te asen rivayet etmişlerdir. 30. ayet dediler ki, yani bu cinler, bu uyarcı olarak kavimlerine giden cinler dediler ki, Ey kavmimiz, gerçekten biz Musa'dan sonra indirilen, kendinden öncekileri doğrulayan, Hakka ve dost doğru yola ileten bir kitap dinledik. Katade dedi ki, bu topluluk ne kadar da çabuk aklettiler. Yani o cinlerin bu e, zeki oluşlarını, kavramalarını burada takdir ediyor Katadir Halimullah. 31. Ey kavmimiz Allah'a davet edene icabet edin ve ona iman edin. Günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi acıklı bir azaptan kurtarsın. 32. Kim Allah'a davet edene icabet etmezse artık o yeryüzünde aciz bırakacak değildir ve onun ondan başka velileri yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. 33. Peki Göklerle yeri yaratmış ve onları yaratmaktan dolayı yorulmamış olan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmezler mi? Evet, muhakkak ki o her şeye gücü yetendir. 34. İnkar edenler ateşe sunulacakları günde bu gerçek değil miymiş? Onlar Rabbimize and olsun evet derler. Öyleyse inkar ettiklerinizden dolayı azabı tadın dedi. 35. Artık sen sabret. Rasullerden azim sahiplerinin sabrettikleri gibi... Onlar için de acele etme, yani o inkar eden halk için de acele etme. Onlar tehdit edildikleri şeyi gördükleri gün, sanki gündüzün yalnızca bir saati kadar yaşamışlardır. Böyle zannedecekler. Bu bir tebliğidir. Artık fasıklar toplumdan başkası helak edilir mi ki? İbn Zeyd dedi ki, bütün rasuller azim sahibiydiler. Allah ancak azim sahibi olanları rasul edinmiştir. Onların sabrettikleri gibi sabret demektir ayetin manası. Katâder da dedi ki. Şunu iyi bilin ki allah Teala ancak İslam'a sırt çeviren müşrikler ile diliyle tasdik edip amelleriyle mukalevet eden münafıkları helak eder. Evet. bir Birisi İslam'a hiç girmeyen, İslam'dan doğrudan yüz çeviren, inkarcı olan müşrikler. Bir de İslam'a diliyle e, icabet edip, diliyle iman ettiğini söyleyen, fakat ağızallarıyla amel etmeyen münafıklar diyor. İşte bunları Allah hala kadar. Allah izin verirse 47. sure Muhammed suresi medeni bir sure. Bir sonraki derste bu sureye başlayacağız. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü en la ve estağfiruke